Sanayikamberi sesler. Gezerken özel. Gezi direnişinden radyoya ben... Ben... Ben... Hazırlayanlar altıdan sonra tiyatro. Ben... Tesadüf ya da değil. Yazan Cem Uslu. Aktaran Serkan Altıntaş. Kayıt ve montaj Volkan Ağır. Merhaba. Ben Mehmet Abdullah. Evet. İstanbul'da doğdum. Büyüdüm. Hep İstanbul'daydım. Ama kendimi burada büyümüş gibi hissediyorum dersem yalan olur. Evet. Taksim. Belki binlerce kez geçtim bu sokaklardan. İş yerim burada, arkadaşlarım. Burada yiyip içip eğlendik, sinemaya, tiyatroya gittik. Bu sokaklarda çok sabahladık. Ee, bu Gezi parkını da biliyorum tabii ama... ...kaç kere gelip oturdum derseniz... ...bir kere... ...belki o bile değil. Ama olup bitenlerden haberim vardı tabii. Yani buraya kışla yapılmak istendiğinden, ağaçların kesileceğinden falan. Ama yaparlar diyordum yani. Bugüne kadar ne istedilerse yaptılar, hep oldu. Yani yine yaparlar diyordum. Bir sürü itiraz eden de oldu tabii ama... ...hep kazandılar, hep yaptılar. Yine yaparlar dedim. Öyle... ...kırk elli kişinin gelmesi... ...ağaçlara sarılması, çaputlar bağlaması falan... ...komik bir geliyordu ne bileyim bana. Sonra... ...bir perşembe günü... ...bir milletvekilinin... ...bir buldozerin karşısına geçip dikilmesi. Çok... ...cesurca geldi bana. <gülüyor> Ayy... Ah. ...pardon. Sonra... ...iş yerinde otururken... ...arkadaşlarla... ...gezi parkına gidelim mi dedik. Akşam iş çıkışında çıktık, geldik. Baktık bir sürü insan var. Köfte, ekmek, çay... ...mısır satanlar, seyyar satıcılar... ...şarkılar söyleyenler... ...bira içenler... ...ve tabi slogan atanlar. Komik de ne bileyim... Eğlenceli geldi ortam. Baktık... Oturalım dedik burada biraz. Çimlere oturduk. Sonra kalkamadık. Keyifli geldi ortam. Dedik duralım biraz burada. Sonra birden saat beşe geliyordu. Birden ortalık karıştı. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Göz gözü görmüyor. Bağıranlar, çağıranlar, çılık atanlar, düşenler. Zaten herkes her tarafa koşuyor. Böyle çok yoğun bir gaz var. Öksürüyoruz. Gözlerimiz yanıyor. Ağzımız burnumuz akıyor. <gülüyor> Maskelerimiz vardı. Tabii şu beyaz toz maskelerinden de. Hiçbir işe yaramadı tabii. Sonra ben de bu gözlüğü aldım. Deniz gözlüğünü. <gülüyor> ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Çıkamadık parktan. Nereye kaçacağımızı bilemedik. Biz üç arkadaş metro çıkışına doğru koşmaya başladık. İnsanlar orada bir duvarın üstüne tırmanıyorlardı. Onun üstünden atlayıp baş... öbür tarafa geçiyorlardı. Sonra birden o duvar çöktü. Evet. İnsanlar kaldı o duvarın altında. Bir adamın başı çok kötü kanıyordu... Bir çocuk ona yardım etmeye çalışıyordu. Ambulans çağırın, ambulans çağırın diye bağırıyordu. Oradan polis oraya biber gazı sıkmaya devam etti. Böyle ateş etmeye devam etti o kapsülleri. Çocukla bir ara polis göz göze geldiler. Çocuk ellerini kaldırdı. Ateş etmeyin gidiyoruz zaten yaralı var ambulans çağırın dedi. Polis onun suratına sıktı biber gazı kapsülünü. Çocuk oraya yığıldı kaldı. Ben onu öyle görünce çok korktum. Geriye doğru koşmaya başladım. Bir yandan düşünüyorum arkadaşlarım iyi mi çıkabildiler mi diye. Bir duvarın üstünden atladım. O Bir otelin yanından hemen koş koşarak kaçtım. Arkamı döndüm baktım. Panzerler. Tom'a. Pardon. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. beyazdı etraf. Bulutlar gibi. Yok bulut, bulut gibi değil. bir Çok çirkin, çok pis bir şeydi. <gülüyor> Sonra arkamı dönüp koşmaya başladım. Bu e, otelin yanın otelin yanından koştum. Dolmabahçe'nin oraya kadar koştum. Stad'ın yanındaki o caddenin o ismini bilmiyorum. Böyle Dolmabahçe'ye kadar indim. Bir yandan arıyorum arkadaşlarımı cevap vermiyorlar. Dedireceğim. Beşiktaş'a doğru yürümeye başladım. Biri aradı arkadaşlarımdan. Öbür arkadaşımın bacağına bu biber gazı kapsülü gelmiş. Taksim ilk yaralıma kaldırmışlar. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen ilk taksiye atladım. Taksim ilk yardımın önüne indim. Baktım bir sürü yaralı var. Böyle kolu kırılan vardı burada. Böyle diri kırılan. Çok kötü görünüyordu. Yürüyemeyenler vardı. Benim arkadaşım da onlardan biriydi. Etek giydiği için kapsül bacağına isabet edince böyle kan oturmuş. Çevresi mosmol olmuştu. Ne yapacağımızı bilemedik. Neyse onu evine gönderdik. Sonra diğer arkadaşımla biz dedik ne yapalım bahar evimize gidelim. Sonra oradan biri bağırdı. Saat e, 10'da basın açıklaması yapılacak dedi. E, meydanda Divan Etörü'nün orada. Saate baktım. Saat 8'di. Ya, eve gitmeyi içim istemedi. Biraz gururum kırılmış gibiydi. Biraz da öfkeliydim. Ya biz ne yapmıştık? Oturuyorduk ya biz. Uyuyanlar vardı parkta. Öylece oturuyorduk. Halktık. Sıradan insanlardık. Yani o parkta halkındı. Yani biz kısacası halka ait bir parkta oturan halktık. Hepsi bu. Neyse öbür arkadaşım da gitti evine. Ben gidemedim. Cihan girdi bir kafeye oturdum. Basın açıklaması yapılacak yere gittim. Yine gaz attılar, ben kaçtım. Sonra dedim yapılacak bir şey yok bari eve gideyim. Ee, otobüs duraklarının oraya gittim. Saat bire geliyordu. Ben ne olduysa o anda oldu. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç böyle bir şey görmedim. Saat bire geliyordu. Bunu söylemem doğru olur mu bilmiyorum. Belki belki duygusal davranıyorumdur beni affedin ama bizi öldüreceklerdi. Öldüreceklerdi böyle savaş alanı gibi nefes alamadık. Bende biraz çarpıntı da vardır. Tuttu yine. Dedim olmayacak herhalde. Buraya kadarmış. Yani istiyorlarsa beni götürsünler. Nereye götüreceklerse. isterlerse o toma geçtiğim üzerimden. Umurumda değil. Yapamayacağım. Zaten yattım kendimi. Bıraktım öyle yere. Böyle elimi uzattığım yeri göremiyorum. Öyle korkunç bir gürültü var. çok Öyle fazla bir kargaşa. Sonra yattığım yerde az ileride bir parlaklık gördüm. Böyle metalden... ...yansıyan böyle güneşin parlaması gibi bir parlaklık vardı. Ona doğru sürünerek uzandım. Sonra istiklale attım kendimi. Çok fazla öksürdüğümü... ...biraz kustuğumu biliyorum. Ee, birilerinin beni daha uzak bir noktaya taşıdığını hatırlıyorum. Neyse tünele attım kendimi. Orası biraz rahattı. Bir kafeye girdim yine. Kafede televizyon açıktı. Fakat olaylar hakkında en ufak bir haber bile yoktu. Garsonu çağırdım, kumandayı istedim. Ee, televizyon kanallarını değiştirmeye başladım. En ufak bir haber bile biliyor... yok, pardon, vardı. Ee, eylemciler polisle çatıştılar ve kendi çadırlarını yaktılar. <gülüyor> Sonra Twitter'a baktım, yer yerinden oynuyor. Hadi herkes Taksim ediyordu. Hadi herkes Taksim'e. Ben açıkçası öyle pek eylemlere katılan bir insan değilim. Yani bir tek iki sene önce Hrant Dink'in yürüyüşünde bulundum. Bir de geçen seneki 1 Mayıs'a katıldım. Ona da herkes katıldı zaten. <gülüyor> Hem çok da yorgundum, uykusuzdum. Eve mi gitsem diye düşündüm. Gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> pardon, pardon affedersiniz. Şimdi ben ne söyleyeyim? Ben politikadan ben hiç hiçbir zaman sevmedim. Hep Nefret ettim. Hep yalan dolan. Ama insanız tabii sonuçta. Hep doğru olanı yapmaya çalıştım. Doğru hissettiğimi. Neyse. Konu ben değilim. Biziz. Ve ben o gece karar verdim. O, o minlerle de birlikte galiba. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama siz bana bunu yaptınız. O halde ben de varım. Ben varım. 32 yaşındayım. ve Belki de ilk kez varım. Eylemlerin, biri Twitter'da yazmış eylemlerin boşuna olduğunu düşünenlere, hiçbir şey değişmeyecek diyenlere cevabım. Ben değiştim. Bana bu da yeter. Sonra hep buradaydım. Hiç ayrılmadım. Parkta, caddede, sokakta. Sabaha karşı töp topladık. İçki içenleri uyardık, içmeyin dedik. Çok fazla provokasyon oldu. Kap kapılmayın dedik. Araçları yaktılar. El birliğiyle söndürdük. Sonra bir akşam bir haber duyduk. Beşiktaş'ta çok yoğun çatışma varmış. <gülüyor> çatışma İnsanların yardıma ihtiyacı varmış. Ne olur yardım edin diyorlardı. Biz de gittik. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bir grupla beraber Beşiktaş'a akaretlere indik. Ya, i̇nanması zor, orada binlerce kişi vardı. Çok büyük bir coşku vardı. Ve inanması zor biliyorum. Yalan söylüyorsun diyeceksiniz. <gülüyor> Tabii siz de meleksiniz zaten diyeceksiniz biliyorum ama... ...insanlar sadece polisin fırlattığı biber gazlarını geri fırlatıyorlardı. Belki başka yerde başka türlüsü olmuştur. Bilmiyorum ama benim olduğum yerde böyleydi. Polis biber gazası fırlatıyordu. Ateş ediyordu o kapsüllerden. İnsanlar o kapsülleri geri fırlatıp oynuyorlardı. Oyun dedim baya bildiğiniz düğünlerdeki gibi göbek atıyorlardı. Sonra pencerelerde amcalar, teyzeler, nineler vardı. Onlar gözcülük edip bize yardım ediyorlardı. Polisin nereden nereye gittiğini söylüyorlardı. Oğlum oradan gitmeyin oradan polis geliyor diye bizi uyarıyorlardı. Evet. Çiçeklere dokunmayın diye bir teyze bağırdı bir gün. O barikat kurmak için bu yuvarlak beton saksılar yok mu? Onları devirmeyen, devirmeye çalışan bir çocuğa bağırdı teyze. Oğlum çiçeklere dokunmayın dedi. Onlar da dokunmadılar. İlginçti. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Sonra <gülüyor> o amcalar, teyzeler pencerelerden aşağı E, ...limon atıyorlardı. E, kapıları açıp... ...böyle e, o apartmanların kapılarını açıp... ...insanların gelmelerini... ...işte kötü durumda olanların içeri girmelerini sağlıyorlardı. E, bir sürü insanın elinde... ...şişelerde Reni denen şu beyaz ilaçlardan vardı. Gelip geçenleri hemen elindeki ilaçları sıkıyorlardı. İster misin, iyi misin, yardım edeyim mi diye soruyorlardı. Bir ara ben yine çok kötü oldum. Böyle bıraktım kendimi yere. Gazdan etkilendim. Hemen ikisi üçü toplanıp... ...ağzıma, gözüme, burnuma sıktılar o ilaçtan. Bir yandan çok kötüydüm. Ama bir yandan da çok iyi. Anladım. Barikatlar vardı belli ar aralıklarla. Barikata taşıyalım dediler. Ben de girdim ya barikata. Elden ele taş falan taşıdık. Böyle çok değişik bir duyguydu. Ne bileyim benim için çok cesur, çok yüksek bir duyguydu. Komik oldu biliyorum ama benim için öyleydi. Çok akvaryumdaki balık gibi... ...ya da ne bileyim gök gürültüsü kadar ihtişamlı bir duyguydu. <gülüyor> Nasıl anlatılır ki? Sonra doktorlar vardı, doktorlar. Ne, birine bir şey olduğu zaman hep bir doktor, doktor diye bağırıyorduk. Ee, hemen ikisi, üçü açılın, yol açın, yardıma ihtiyaç var diye geliyorlardı. Ne bileyim böyle çok karizmatik görünüyorlardı. Hayatımda ilk defa ben de keşke doktor olsaydım dedim ya. <gülüyor> Sonra arkalarından gittim ne yaptıklarına baktım bir çocuk öyle boylu boyunca yerde uzanıyordu hareket hareketsiz duruyordu ona yardım ettiler onu sedyeye koydular böyle yüzü koyun yatırdılar götürdüler acaba ne oldu o çocuğa yazık çok yazık bunu bize neden yaptılar Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Sonra polis bizi çok kötü püskürttü. O akaretlerden bizi Maçka'daki mağazaya sürmesi polisin beş dakikasını bile almadı. Böyle sislerin arasından tovmalar falan geçiyor. Film gibiydi. Bir yandan ateş ediyorlar. Can ile koşuyoruz. Ne bileyim. Neyse. Sonra öğrendik ki. Olayların ilk ölümü gerçekleşmiş. Ümraniye'de biri arabasını eylemcilerin üzerine sürmüş. 20 yaşındaki Mehmet Aybalıtaş adında gencecik bir çocuğu öldürmüş. Ertesi gün Hatay'da benim memleketimde 22 yaşındaki Abdullah Cömert'i öldürmüşler. Kimi kurşunla diyor, kimi başına aldı darbeyle. Ne fark edecekse. Başına <Gülüyor> uzattım biliyorum ama kusura bakmayın ben buradayım hala ve şu anda buradayım o iki arkadaşım da burada burada olacağız burada duracağız birileri bir şeyleri planlıyorlardır stratejiler falan İlgilenmiyorum. Ben siyaset denen şeyden hiç, hep nefret ettim. iğrendim be. Hep yalan dolan. Ama hep doğru olanı, doğru bildiğimi yapmaya çalıştım. Benim adım Mehmet Abdullah. Sizce bu bir tesadüf mü? Öyleyse ne güzel bir tesadüftür bu. Tesadüf değil mi? Öyleyse daha güzel değil mi? Neyse. Konu ben değilim. Biziz. Ve biz arkadaşlar kazanıyoruz. Ben çok kazandım güya. Sınavlar kazandım, terfiler kazandım, para kazandım. Ama hiçbiri kazanmak değilmiş abi. Hiçbiri kazanmak değilmiş. Ben ilk defa kazandığımı hissediyorum. İlk defa var olduğumu hissediyorum. İlk defa bir işe yaradığımı, varlığımın bir anlamı olduğunu hissediyorum. Sizler de öylesinizdir öyle değil mi? Değilseniz de öyle olacaksınız. Ve böyle olmak arkadaşlar çok güzel bir şey. Böyle çocukluğumuzda sinsi sinsi, daha annemiz uyanmamışken çizgi film seyretmek kadar güzel bir şey. Böyle ayağımızın altına arı, arı sokması kadar tatlı bir şey. Ve ilk aşkımızda öpüşmek kadar masum, heyecan verici ve güzel bir şey. Ve buradan sesleniyorum kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim. İlk aşkını, ilk öpücüğünü unutmayan herkes bu günlerini de unutmayacak. Sağ olun, teşekkür ederim. Tesadüf ya da değil. Yazan Cem Uslu. Aktaran Serkan Altıntaş. Kayıt ve montaj Volkan Ağır. Filifu'dan Sesler Gezerken Özel Gezi Direnişi'nden radyoya. Hazırlayanlar 6'dan sonra tiyatro. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.